Boş. Yaşam İçin teknoloji. Merhaba. Greenpeace'in yeni raporu, Hint Okyanusu'ndaki balıkçılığın okyanus sağlığını, kıyılardaki geçim kaynaklarını ve ikonik türleri tehdit ettiğini ortaya koydu. Hint Okyanusu'nun kuzeybatısında yapılan yeni araştırmanın çarpıcı sonuçları şöyle. Ölüm duvarları olarak adlandırılan ve bir Birleşmiş Milletler'in 30 yıl önce yasakladığı büyük balıkçılık ağları hala yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor. Bu durum bölgedeki... Deniz yaşamını yıkıma uğratıyor. Son 50 yılda Hint okyanusundaki köpek balığı popülasyonu %85 azaldı. Greenpeace Birleşik Krallık 7 botun 33 kilometre uzunluğunda iki duvar ağı örerek galsama ağları kullandığına ve şeytan vatozları gibi tehlike altındaki türleri balıklarla birlikte yakaladıklarına tanık oldu. Bölgede uluslararası kurallara uymaksızın 100 gemiyle faaliyet gösteren ve hızla artan bir kalamar avcılığı var. Balıkçılık yetersiz politik kararlar ve zayıf kurumlar nedeniyle düzgün yönetilemiyor. Buna aşırı avlanmaya karşı çözüm için görüş birliğine varamayan Avrupa Endüstrisi'nin etkisi altındaki Hint Okyanusu Komisyonu da dahil. Greenpeace Birleşik Krallık Okyanusları Koru Kampanyası'ndan Will McCollum, Bu yıkıcı görüntüler kuralsız okyanuslarda yaşananların sadece bir kısmı. Biz yasaların gölgesinde birçok başka balıkçılık filosunun da faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Endüstriyel balıkçılık şirketlerinin çıkarlarına hizmet edecek şekilde yeterli çabayı göstermeyen Avrupa Birliği bu kırılgan ekosistemin üzerindeki baskısının artmasında ve okyanusların üzerindeki denetim yetersizliğinden kazanç sağlamada suç ortağı. Balıkçılık endüstrisinin böyle devam etmesine izin veremeyiz. Yaşamları sağlıklı okyanuslara bağlı milyarlarca insanın hakkını korumalıyız dedi. Rapor ayrıca yıkıcı balıkçılık faaliyetlerinin özellikle Avrupa filolarının kullandığı balık yığıcı aygıtlarıyla Hint okyanusunun batısındaki habitatları nasıl eşi benzeri görülmemiş şekilde değiştirdiğini ve balık popülasyonunun üçte birinin aşırı avlanmaya maruz kaldığını ortaya koydu. Dünya ton balığı avcılığının yaklaşık %21'inin yapıldığı Hint okyanusu Dünyadaki ikinci en büyük ton balığı avcılığı bölgesi. Makkalem, dünya liderlerini Birleşmiş Milletler'de güçlü bir küresel okyanus anlaşması hazırlayarak okyanusların kaderini değiştirmeye davet etti. Bu önemli anlaşma okyanusların yıkımını durduracak, deniz ekosistemini yeniden canlandırabilir, eşsiz türleri koruyabilir ve kıyı topluluklarını destekleyebilir dedi. Marmara Denizi'nde yer alan Tavşan Adası olarak bilinen Neandros Adası ve çevresini kapsayan alan resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle koruma altına alındı. Dehan'ın aktardığına göre kararda İstanbul ili Adalar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Tavşan Adası doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gereğince Karar verildi denirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Deniz Yaşamını Koruma Derneği, 2015 yılından bu yana adalar çevresindeki iki eşsiz biyolojik çeşitliği korumak, karşı karşıya olduğu tehditleri azaltmak ve geleneksel balıkçılığa yönelik tehditlere çözüm önerileri üretmek üzere Neandros yani Tavşan Adası çevresinde bir koruma alanı oluşturulmasını istedik dedi. Dernek açıklamasında tüm çalışmaların nihayetinde gelecek deniz yaşamının sürdürülebilirdiği için... Alanında uzman bilim insanlarının danışmanlığı ve ilgili tüm sevi toplum kuruluşları ve gönülleriyle birlikte yapmış olduğumuz başvurunun ardından öncelikle tabiat varlıklarını koruma genel müdürlüğümüz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile Neandros yani Tavşan Adası koruma altına alındı. Bu kararın alınmasına emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İfadeleri kullanıldı. Karayipler'de Saint Vincent adasında bulunan La Sofrière Yanardağ'ın da volkanik patlama meydana geldi. Yetkililerin sabah saatlerinde tahliye emri verdiği Yanardağ bölgesi yaklaşık bir gündür kırmızı alarm halinde. Ülkenin Ulusal Acil Durum Yönetimi Örgütü NEMO Twitter'dan yaptığı açıklamada Yanardağ'ın bugün sabah saatlerinde patladığını doğrulayarak bölgede sakinlerin patlamanın olduğu yerleri terk etmeleri konusunda uyardı. NEMO'nun da sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde patlamanın yaşadığı dağdan yükselen volkanik gaz bulutları görülüyor. Başbakan Ralph Gonsalves adanın kuzey kesimi için tahliye kararı vermesinin yanı sıra Nemo'da önemli bir felaket ihtimali olduğu konusunda uyarılarda bulundu. Böyle yanardağ patlamalarının iklimi biraz olsun soğuttuğunu söyleyebiliriz ama bir yandan da karbondioksit çıkışlarına da neden oluyorlar. Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden olan Çeşme'de Alaçatı Port olarak bilinen alanda onaylanan imar planları ve kıyı kenar çizgisi değişikliği sonucunda yapılan fiziki müdahaleler doğa katliamına neden oldu. Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi'nin ortak basın açıklamasında Alaçatı Sulak alanında devam eden inşaatlar kanuna aykırı ve derhal durdurulmalı alanda onaylanan imar planları ve kıyı kenar çizgisi değişikliği sonucunda yapılan fiziki nedeniyle Alaçatı-Sulak alanının doğal yapısı olumsuz etkileniyor. Söz konusu alana mevsimlere göre sayıları ve türleri değişen bir biçimde üreme ya da göç güzergahı olan kullanan kuş türleri var. Bunların toplam tür sayısı 150'yi aştı. Alana özgü çok önemli bir su yılanı ve yine bilimsel çalışmalarla tespit edilen endemik flora ve faunaya sahip toplum ve doğa yararı doğrultusunda değerlendirmesi gereken bu yerin sermaye için